Muhterem Hocam şeker ve kalp hastası olduğum için evet. yazın Ramazan ayında oruçlarımı tutamadım. Ama şu anda bu kısa günlerde ve kış aylarında oruçlarımı tutabiliyorum. Evet. Tutmalı mıyım yoksa fitresini mi vermeliyim dedi. Evet. Bununla başlayalım inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan hastaysa ve yolcuysa Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Ramazan orucunu sonradan kaza etmek şartıyla tutmayabilir. <gülüyor> evet bir insan ne zaman fidye verir, oruç tutmaz? Eğer bu insanın hastalığı kronik bir hastalık söz konusuysa hı hı. ve ne kış ne de yazın hiçbir şekilde oruç tutma imkanı yoksa bu durumda fidye verebilir. Ancak bir insan kışın kısa günlerinde dahi oruç tutma imkanı varsa o insan fidye vermemeli, mutlaka ve mutlaka orucunu tutmalıdır. Hatta bir insan hasta olduğu için fidye verse ve daha sonra iyileşse Verdiği fidyeler tasadduk hükmüne, sadaka hükmüne geçer ve daha sonra mutlaka tekrar orucunu kaza etmelidir. Dolayısıyla beyefendinin yapmış olduğu doğru, oruçlarını tutsun, fidye vermesin onun yerine.